Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve al salatu vesselamü al ala resulina Muhammedin ve ala al alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet başta kardeşim. Muhabbetu ba'dihum li ba'dih. Muhabbetu ba'dihum li ba'dih. Muhabbetu ba'dihum li Birbirlerine karşı bazıları bazılarına karşı sevinedir ve rahmu ba'dihum ala ba'd min baz, bazıları bazıları üzerine rahmetlidir ve taavunuhum fima ve ve aralarında yardım yardım ederler vesaddu ba'dühum vesaddu ertel ba'dühum bazarı naks ba'd bazılarının eksiklerini örter ve la dost edinmezler ve la yuaduna düşmanlık edinmezler illa ala din ancak din üzerine bunu yaparlar ve bil cümleti cümle ile ve bil cümleti ne demek yani sonuç olaraktan sonuç itibariyle genel olarak fahum ahsenun nasi ahlaqen fahum onlar ahsenun nasi insanların en güzelleridir ahlaqen ahlak bakımından ve ahrasuhum ve ahrasuhum en hırslılarıdır ala ze zekati nefisihim nefislerinin zekatını vermekte erişlerdir bitaatillah teala Allah'a itaat ile Allah'a itaat ile nefislerinin zekatının yani temizlenmesini <gülüyor> noktasında en hassas olan insanlar kimlerdir onlardır evet ve sauhum ufukan ufukları en geniş olanlardır ve abaduhum nazara ve e, na, e, görüşleri en uzak görüşlü uzak, yani ileri görebilen insanlardır. Erhabuhum erhabuhum bil khilafi sadri. çıkan ihtilaflarda eee ve erhabuhum bil khilafi sadran yani ihtilafa gönülleri en geniş olan insanlardır. Wa alu wa adabi O'nun edebini en iyi bilenlerdir. Neyin edebini? İhtilaf. İhtilaf adabını ve usurihi ve ihtilafın usulünü Aynen. en iyi bilenler de kimlerdir? Onlardır. Yani bu saydıklarımızdan, özelliklerin cümlesinden ne çıkar? Selef, insanların en ahlaklı olanıdır. Doğal olarak ben selefiyim diyen, kendini selefe nispet eden insan da insanların en ahlaklısı olmakla nedir? İnsanların en ahlaklısı olmak zorundadır. Ve Allah'a itaat ederek nefsini arındıran Allah'a itaat ederek Allah'a yaklaşan insan noktasında en hasrı olması lazım. Yine bugün mesela en büyük problemlerden bir tanesi selef dediğimiz zaman bazı insanların kafasında hemen şöyle bir şey oluşuyor. İşte selef dediğin kitap ve sünnetin dışında hiçbir şey okumayan, yani sadece hadis ve Kur'an okuyan, hiçbir şeyden anlamayan, dünyadan anlamayan, siyasetten anlamayan, böyle bir ilginç bir tip hani insanların gözünde canlanıyor. Aslında bu nedir? Bu kesinlikle doğru değil. Neden dolayı doğru değil? Çünkü selef dönemiyle şu anda siyasetten anlayan, dünyadan anlayan, çokça kitap okuduğunu iddia edenlerin dönemini birbirine kıyas ettiğimiz zaman, tamam selef döneminde bir takım iç problemler olabilir. Yani ki ama dışa karşı en azından İslam devletinin bir izzeti vardı. İslam devletinin bir şerefi vardı öyle değil mi? Kafirler Müslümanlardan korkuyorlardı ve Müslümanlar dünyada söz sahibiydi. Halef dönemine gelince, hem içte problemler devam etmekle beraber, problemler hem içte hem dışta olmaya başladı. Yani içte Müslümanlar bir olmamakla beraber dışa karşı da hiçbir güç ve kuvvetleri kalmadı, paramparça oldular, e bölündüler. Bu da gösteriyor ki yani insanların anladığı gibi aslında bir selef anlayışı yok. Bugün o bizim, beğen yani bugün bazılarının beğenmediği, geriye dönüp baktığında küçümseyerek söz ettiği insanlar, Dünyanın birçok yerinde at koşturmuş insanlar. Öyle değil mi? Dünya hükmetmiş insanlar. Birçok kıtada, birçok ülkeyi kendi hükümdarlığı altına almış olan insanlar. E şimdikiler sözde çok iyi biliyorlar, çok iyi anlıyorlar. Kültürlü insanlar ama kültürleri kendi evlerinin dışına çıkmayan, bir türlü kendilerini aşamayan, sürekli başkalarının güdümünde yaşayan insanlar. Ondan dolayı selef bu anlamda yanlış tanımlıyor. Yani böyle bir selef, şey yok, böyle bir selef anlayışı kesinlikle yok. Bilakis işte onlar görüşleri daha uzun olan, ileriyi daha fazla görebilen, daha çok böyle dünya konusunda daha çok, özellikle siyaset konusunda daha bilgili olan insanlar. Bu açıdan da ne? Bu açıdan da selefin yanlış tanıdığı vakaları birbirine kıyas ettiğimiz zaman bir kesin. Evet. وَالصَفْوَةُ <gülüyor> الْقَوْلِ <gülüyor> Sözün özü anlamada ehli sünnet Yok. Ehli sünnet ve'l cemaat mefhumunda sözün özü anlayışında ehli sünnet ve'l cemaat anlayışında sözün özü enneha firqa firqatah fir, el firqatu enha el firqatu elleti elleti fi'l kader elleti fi firqaki va'ada en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem va'ade meshdir bil neceti kurtuluş ile min beyne firaki fkaların arasında. medara döner sünneti sünnete tabi olanların üzerinde de döner. Ve ومو... sünneti. Bu sözün medarı, merkezi üzerinde dönüş mihenk taşı nedir? Sünnete ittibadır. Öyle değil mi? Ve muafakatu muafakatı ve muvafakati ala itibai'i sünneti, ve muvafakati ma jaa biha min al-i'tiqadi ve al-ibadati. İ'tikad ve ibadette gelen şeylere muvafakat eden ed ed ederek etmektir. Ve hadi hidayettir ve suluk suluk. Hadi yol demiştik değil mi? İzlenen, takip edilen şey demek. Ve suluki meslek yok. Ve suluki ve Sürük ve ahlak neyi ifade eder? Teskiye, yani insanın kendini arındırmasında ibadetlerinde, sürük ve ahlakında, evet. Ve mülazameti cemaat-i ve Müslümanların cemaatine mülazemet etmek, onlarla beraber olmak, değil mi? Ve biza bunla la yahudu la yahudu çıkmas, tarihi ahel-sünnet ahel-sünnetin tarihi çıkmaz, ta sünneti. çıkmaz. ve cemaat ve cemaatin an tarihi selif selif tarifinden çıkmaz. لقد عرفنا باذنك ان السلفة, السلف موكك سلف هم اعلمون <gülüyor> هم هم هم عاملون الكتاب كتابا عمل ادلهم متمسكون بالسنه evet iden <gülüyor> o zaman fasalafu selef kast peygamberimizin kastettikleri kastetti, der. Kast ettiği ne, nebi ise olsa onları kastetti. Veya sünneti. Yok. İzen o zaman feselafu selef hum ehlüs sünneti. Onlar ehli sünnettir. Hangi ehli sünnet? Ellezine o kimseler ki anahumun nebi. Peygamberimizin kastettikleri, nerede kastettiği? Ma ana alayhi l ve ashabi diye firka-i naciye'de kastettikleri nedir? Onlardır. Evet. Ehli, sünneti, ehl-i Sünnet, ehl Sünnet, onlar selef-u salihîn, salih'dir ve ve men saara ala neçihim ve onların yolu üzere meddediği zaman gelirler. Yani o zaman özet olarak safetül kabul nedir? ehl Sünnet nedir? ehl Sünnet demek selef demektir. Selef demek ehl Sünnet demektir. Tamam mı? Safetül kavl. Peki bunların özelliği neydi? Ee, kitaba yapışan, kitapla amel eden Sünnete ne yapanlardır? Sünnete yapışmış olanlardır. Ahlakta, ibadette, itikatta Allah Resulü'nden ve sahabeden gelene ne yapanlardır? Uyanlardır. Bu hem seleftir, hem de aynı zamanda ehli sünneti. Ehli sünnet dediğimizde selef, selef dediğimizde ehli sünnetin otomatikmen ne yapılması lazım? Anlaşılması lazım. Evet. Bu mana en özet. أن خاص أولًا معنى لأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة، فيخرجون من هذا المعنى بمعنى كل طوائف المبتديعة بدأ طائف الأشخاص. هذا هو المعنى وهذا هو المعنى بمعنى كل طوائف المبتدعة وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة، ذم fiخرج من هذا المعنى بما ندان çıkar <kullu kullu yeni çıkan. nasıl tüm bidat fırkaları ve ehli'l ehva ehli buradan ne yapar buradan çıkar öyle mi kel hariciler hariciler gibi Well. cehmie gibi Vall, qadiriye kaderiye gibi. Vel, mutezile muhtezile gibi. Vall, murjiye gibi. Ve rafi, rafi, kim bunlar peki bize tek tek açıkla. Yani burada şimdi önce şunu söyleyelim. Diyor ki yazar, eli sünneti bu şekilde tanımladığımız zaman, bunun dışında kalan bütün bidat taifeleri bu tanımın ne yapar bu tanımın dışına çıkar. Öyle değil mi? Çünkü kimdir eli sünnet? Elin sünnet peygamberin belirttiği gibi. Fırka-i benim ve sahabemin yolu üzerine olanlar ve cemaat olanlardır. Yani hak üzere, kitap ve sünnet üzere bir araya toplanan insanlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar ehli sünnettir ve bunlar kitap ve sünneti ne gibi, nasıl anlarlar? selef salihinin sahihinin menheci üzere ne yaparlar? Anlarlar. Biz bunu bu şekilde tanımladıkta, tanımladığımız zaman kimler çıkar bu tanımdan? Demek ki hariciler, cehmiyeler, rafız ziller vesaire. Yani kitap ve sünneti selef-i anlayışı üzere anlayıp o doğru anlayış üzere toplanmayan tayfeler bu tanımdan ne yaparlar? Bu tanımdan dışarıya çıkarlar. Öyle mi? Öyle. Peki kimdir bunlar? Kelhavaric. Kimdir hariciler? Büyük günahlarla insanları tekfir edenler ve adaletli olan bir imama dahi hurucun yapılabileceğini, ona karşı savaşılabileceğini caiz gören kimlerdir? Tayfelerdir. Peygamberimiz bizzat isimlerini vermese de yaşadığı dönemde bunlara ne yapmıştır? İşaret yoluyla bunların bir takım özelliklerini Müslümanlara bildirmiştir. Ne ile bildirmiştir? Allah Azze ve Celle'nin kendine bildirmesiyle Peygamberimiz onları bildirmiştir. Evet. Cehmiye. Cehmiye cehmi bin Safvan'a tabi olan. Öyle değil mi? E, bütün şerri kendinde toplayan bir mezheptir. Ne gibi? hiçbir sıfatı kabul etmeyen insanın e, hareketlerinden mecbur olduğunu iddia eden yani insan ne yapsa da yapsın adam işki içiyor Allah yazmış işki içiyor adam ne yapsın diyen iman sadece bilmektir küfür inkardır yani bir adam Allah yoktur demediği müddetçe ne yaparsa yapsın bir adam kafir olmaz diyen böyle e, kendi içinde mütenakit bozuk bir nedir bozuk bir mezheptir ve zaten selef bunları da ne yapmıştır e, bunların dailerini tekfir etmiştir evet kaderiye kaderim Kaderiye iki kısım, öyle değil mi? Bir kaderiye dedikleri, dediğimiz zaman iki manaya da gelir. Hem kaderi komple kabul edip insanın hiç iradesi yoktur, Allah ne yazmışsa odur diyen sonradan cebriye ismiyle anılan yani mezhebe de itlak edilir. Ama genel olarak ve yüzde hemen hemen doksan dokuz kaderiye dediğinde kim kastediliyor? Muhtezile ve onların menheci üzeri olanlar. Yani ne bunların görüşü kader konusunda? Yani insan Allah azze ve celle'nin hiçbir şeye karışması diye bir şey söz konusu insan İnsan kendi seçer, kendi yapar, kendi eder gibi bir mantıkları var. Evet. Mu'tezile Kim bunlar? Mu'tezile, Vasıl İbni Ata, Hasani Basri'nin öğrencisi, Selefe tabi olmuş olan bir adam. Daha sonra bu büyük günah işleyen insanların durumu vesaire gibi meselelerle ne yapmış? Hasani Basri'den ayrılmış. Hasan-i Basri burada ders halkası var, ondan itizal etmiş. Itizal ne demek? Ondan ayrılmış, gitmiş tek başına, Mescidin başka bir köşesinde oturmuş. Bunlara da ne demiş? Mu'tezile ismi faiz. itizalden mu'tezile demiş bunlara. Bunların fikirleri ne? Bunlar da sıfatların birçoğunu kabul etmezler. Kader konusunda Allah Azze ve Celle'nin bir şeye karışmadığını, sadece bildiğini iddia ederler. E, Kur'an Kur'an mahluktur görüşüyle bunlar ön plana çıkmışlardır. Bunlarda ne vardır? Bunlarda Allah Azze ve Celle vaadinden hiçbir şekilde dönmez meselesi vardır. Ee, tamam doğrudur ama bunlar işi özellikle büyük günah ehlinde farklı bir tarafa çekiyorlar. Büyük günah işleyen insanlara ne yapmıyorlar? Tekfir de etmiyorlar. Ama Müslüman da demiyorlar, menzile beynil menzileten, kafirle Müslüman arasında bir yerdedir. Cehennemde ebedi kalacak diyorlar ama. Yani gittiği cehennemde ebedi kalacak. Bir de bunların bir emri bil ma'ruf anil münker diye bir anlayışı var. O da nedir? Emri bil ma'ruf neyi anil münker? Yani kendi bildikleri doğruları zorla da olsa insanlara kabul ettirme anlayışları vardır. Bunlar da kendi aralarında birçok taifi, Amr ibn Ubeyd'in taraftarları, işte Cahaz'ın taraftarları, işte Vasir ibn Atan'ın taraftarları, Vesaire 20'den fazla kola ayrılmış olan ney? Kola ayrılmış olan bir fırkadır. Evet. Mürciye? Mürciye iman kaltedir diye kişi'nin içini bilmez ama kimse tekrar etmez. Mürciye'nin tanımı ney? Mürciye irca'nın kelime nereden geliyor? Erce'e ey akhara. Niye bunlara mürciye demiş? Ameli imandan erteledikleri için. Öyle mi? Ameli imandan erdi yani Ameli imandan saymayıp erteledikleri için bunlara ne demiş? Bunlara mürciye demiş. Bunlarda iki kısım. Mürciye gulat var. Bir de mürciye fukaha var. Öyle değil mi? Mürciye gulat aynı dediği gibi yani la ilahe illallah dedikten sonra amelle kimseyi tekfir etmeyenler. Mürciye fukaha ise amel imandan değildir ama küfür amellerini işlemek kişinin kalbinde e, imanın bittiğinin alametidir diyen neler? diyen insanlardır. Bunlardan mürciye. Rafiziler kim? Rafız ile şii aynı şey mi? Yoksa Rafız ile şii ayrı ayrı şeyler mi? Şu anda çok ciddi bir saptırma var. Rafizi nedir? Şii nedir? Çok ciddi bir saptırma var. Şii şey ayrı bir şeydir, Rafizi ayrı bir şeydir. Şii nedir? Şi'i şey, Hazreti Ali'ye taraftar olan demektir. Yani Hazreti Osman ile Hazreti Ali konusu konuşulduğu zaman hayır. Hazreti Ali hilafete daha hak sahibiydi Hazreti Osmandan deyip Hazreti Ali'ye taraftar olan veya Muaviye ile e, radiyallahu anh ile Hazreti Ali İmam Ali'nin arasındaki ihtilafta Hazreti Ali'nin yanında direkt yer alanlara o zaman ne demişler? Ali'nin Şi'ası demişler. Yani Şi'i ne demektir? Lugat olarak taraftar demektir. Öyle değil mi? Ali radıyallahu anhın tarafdarı manasına. Peki rafizi ne demektir? Rafizi ise Hazreti ebubekir Bekir ve Ömer de dahil olmak üzere sahabenin kumple kılıfetini reddedenlerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani Hazreti ebubekirle Bekir Ömer'i de kabul etmeyip hayır. Baştan beri kılıfet eli bedindir, masumdur, eli bed şudur, eli budur diye insanlardır. Şey ile rafizi arasındaki fark anlaşıldı mı? Anlaştı. Niye bunu söylüyorum? Bugün Şeyil neredeyse yok. Bugün genelde ne var? Bugün genelde Rafizi var. Ama insanlar bu ikisinin arasındaki ayrımı bilmediği zaman adam açıyor mesela diyor ki ya bak eli sünnetin içinde de Şii olanlar varmış. Anlatabiliyor muyum? Mesela İmam Nesai Şii'ymiş diyor adam. Bak İmam Malik de belli bir döneminde Şii'ymiş. İsfiyani Sevri de Şii'ymiş. İyi de Şii'den kasıt ney? Hazreti Osman ile Hazreti Ali'nin hilafet sırasında Hz. Ali'nin daha hak sahibi olduğunu söyleyenler, öyle mi? Tamam doğrudur, bu anlamda ehl-i sünnetin içinde bu fikri savunanlar olmuş. Bu savunulabilir, bunda bir problem var mı? Bunda bir problem yok. Yani adam inanabilir, yani Hz. Ali bence hilafete daha hak sahibiydi diyebilir. Doğruluğu yanlışlığı ayrı ama bu fikir olarak savunulabilir. Ama bir adamın Hz. Osman halife olamaz, Hz. Ebubekir halife olamaz, Hz. bunlar gasiptir demesi bu apayrı bir şey. Öyle değil mi? Bu râfızidir, raft eden, kabul etmeyen, onay vermeyen demektir. Doğal olarak bugünkü var olan, e, şi'i denilen aslında yanlış bir tabir kullanılıyor. Bunlar şi'i değil çünkü bunlar râfızidir. Bunlar tev işi bir adım daha ileri götürmüşler. Bunlar Hz. Ebubekir ve Ömer'in hilafette gâsıp olduğunu bir kenara bırak. Bunlar bunların bizzat tağut olduğunu yani Müslümanların inkar etmesi gereken dine girmenin temel şartı bu inkardır demiş olduğumuz tağut, Ebubekir, Ömer ve Osman'dır. Allah, Allah hepsinden razı olsun, bunlardır demişler yani şu anda yaşayanlar. Ondan dolayı bugünkiler nedirler? Şii değiller. Bugünkiler nedirler? Râfızidirler. Adam bakıyor, Eli, ya bak, Ehl-i Sünnet Şia hakkında çok ağır konuşmamış. Bırak hani Şia'yı tekfir etmemiş vesaire diyor mesela adam. Bu şeyi ne yapmak lazım? Bunu güzel, Ehl-i Sünnet'in kitaplarında Şia'dan kasıt Hazreti Ali'nin Hilafete Hz. Osman'dan daha layık olduğunu söyleyen ama Hz. Osman da halifedir, üçüncü halifedir diyen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Ama rafizi yani bugünküler gibi o rafizi kimdir? Bugünküler hükmünü araştırmak için ehl Sünnet'in rafiziler hakkındaki sözlerine ne yapmak lazım? Bakmak lazım. Çünkü rafizi başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere e, hiçbirinin hilafete layık olmadığını, hepsinin bunların ne olduğunu söyleyenlerdir. Peki bidaat taifesi sadece bunlardır bunların dışındakilere bidaat taifesi denmez denilebilir mi? Hayır. Biz ne demiştik? Ehl-i sünnet bir zaman ve mekana veya bir insan topluluğuna hasr edilemeyeceği gibi bunlar ehl-i sünnettir, bunların dışındakiler ehl-i sünnet olmaz denilemeyeceği gibi aynı şekilde ehl-i bunlardır. Bunların dışındakiler ehl-i olmaz da ne yapılamaz? Denilemez. Öyle değil mi? Neden dolayı? Çünkü bidat taifesinin özelliği nedir? Kitap ve sünnete bağlanmayan, telakisi kitap ve sünnet olmayan her taife bidat ve heva taifesidir. Bunlar nedir? Bunlar tarihte en ön plana çıkmış ve alimlerin örnek vermiş olduklarıdır. Öyle değil mi? Bunun dışında da başka isimlerle insanlar bidat taifesi ne olabilirler? Bidaat taifesi olabilirler. Evet. وغيرهم, وغيرهم, وغيرهم ve bunun dışındakilerdir من bunun dışındakilerdir min ehl bida'in bidat ehli olanlardandır <gülüyor> min me selekû ve e, min me selekû onların mesleki üzerinde yollar üzerinde gidenlerdir evet fesünnetü sünnet hune burada tuqâbilül bidatî bidatın zıddı bid bid sünnet burada şeyin karşıtıdır. öyle değil mi? Ee, bidatın karşıtıdır. evet vel, cema vel cema cemaat ise tuqâbilül fırka fırkata fı kıran zıddıdır Evet. Fa'l-ı maksud ve ve huve o'l-maksud khas telendir fi'l-ahadisillati hadislerde elleti hadisler ki varadet varid olmuştur. olmuştur. Fi'l-uzumil cemaati. Cemaate iltizam etmenin, cemaatle beraber olmanın wucubiyetinde varid olan hadisler ve nehy anit-taferruqi ve't-taferruktan ihtilaftan nehy hadisler. Yani sünnet biz ne demiştik? Her kelime bir ilimde ele alındığında farklı bir manada kullanılabilir. Yani bir hadisçi sünnet dediği ile bir itikat aliminin sünnet, akidecinin sünnet tanımı arasında fark var. Öyle değil mi? Mesela hadisçi sünnet dediğinde ne anlaşılır? <gülüyor> Peki akideci sünnet dediğinde yani bidat ehli olmayan öyle değil mi kitap ve sünnete bağlı olan manasında sünnet kelimesi kullanılır. Hakikaten cemaat. Fıkıhçı cemaati anlattı mı? Cemaatten kastı nedir? Ya haçtaki cemaati anlatıyordur ve o tane nedir namazı cemaatle kılmayı anlatıyordur. itikat alimi cemaatten söz ettiğinde neyi anlatıyordur? Yani ihtilaf etmeyen, hak üzerine birleşen topluluğu anlatıyordur. Anlaşıldı mı? Evet. Fe hazelzi bu kasde kassıdehu kasdediştir. Kim o? Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma di tefsiri kavli teala Allah Teala sünnetle kastetmiştir. Yevme yevme o gün tabiye vecuh bazı yüzler beyazlaşacaktır ve tesveddu vecuh baz yüzler siyahlaşacaktır. Kana dedi ki tabiye vecuh yüzlerin beyazlaşması beyazlaşan tabiye vecuh ehli sünnet ve cemaat ehli sünnet ve cemaat yüzü aydınlanacaktır. Tabiydu fiil ibyada ifal babından Öyle mi? Ve Vatesveddu wujuhu ehli bid'ati ve firkatih. Yüzü siyahlaşacak, siyah olacaklar ise ehli bid'at ve firka Bu yevme dediği hangi gün? Kıyamet. Kıyamet günü değil mi? Allah ne diyor? Yevme tesveddu wujuhun ve tesveddu wujuh. O gün yüzler aydınlanacak ve yüzler kararacaktır. Fe emmellezine sveddet wujuhum o yüzleri kararanlar var ya, e kefertum ba'de imanikum? Siz imanınızdan sonra yani küfrü mü tercih etiniz, Fezuqu'l azabe bima kuntum. Öyle miydi? Yanlış mı okuduk? Yeumet tebə'dü vucûhun ve tesveddü vucûh. Femme'llezîne esveddet vucûhüm. Ekferdün ba'de îmânikum fezuqu'l azabe bima kuntum tekfurûn. Ve emme'llezîne biyde yüzü aydın olanlar var ya onlar da Allah'ın rahmetinde orada nedirler? Ebedi kalacaklar. İbni Abbas bu ayeti tefsir ederken Diyor ki yüzü aydınlanacak olanlar ehl-i sünnet ve cemaattir öyle mi? Yüzü kararacak olanlar da ehl-i bid'at ve fırka ehlidir. Tabi burada bid'at ve sünnet tanımı hani biz kullanıyoruz sahabe bilmiyordu değil değil mi? Biz zaten bu tanımları nereden aldık? Hadislerden çıkardık. E bu hadisleri bize nakledenler kim? Zaten sahabenin bizzat kendisi onun için onların bu tanımları bilmesi, bu tanımları kullanması hayda hayda normal. Hani burada belki kafa şu karışır ya İbn Abbas ne biliyordu sonra bir taife çıkacak. Onlara ehli sünnet ve cemaat denecek. Böyle değil. Yani o dönemde de mesela Biliyorsunuz, sünnet kelimesi kullanılıyor, cemaat kelimesi kullanılıyor ve özellikle bu fırka hadisini sahabe fitne anında kullanıyor. Yani bu ümmet 72 fırkaya bölünecek, kurtulacak fırka benim ve sahabemin yolu üzere olanlar. E zaten bu sahabenin yanında sünnetti. Yani onlar buna sünnet diyorlardı ve şeye de ve bir rivayete de cemaat, özellikle işte beraber olma halifeye bağlı olma anlamında cemaat kelimesini özellikle kullanıyorlardı. Yani onun için hani böyle bir kafa karışıklığına yol açmasın zaten biz Onların naklettiği bu anlamda hadislerden sünnet ve cemaat kavramını çıkardığımız için onların bunu kullanması gayet normal olan nedir? Gayet normal olan bir şeydir. Evet. Eş anlamlıdır. Eş anlamlıdır. Mustalaha. Mustalha. Ehl-i sünnet ve cemaat, ehli sünnet ve cemaat mustalha ile seref mustalha eş anlamlıdır. Musta <gülüyor> kema itlaku aleyhim kema nasika yutakku kullanır aleyhim bundan üzerine eydemen şekilde ehlul eser ehlul eser olarak ehlul eser de demiştir onlara başka ve ehlu'l hadis ehlu'l hadis demiştir fataifetun min sure tayfetul demiştir ve firkatun najiye firkatun demiştir ve el tabi olunan denilmiştir ve gurabe gurabe i ve bu isimler ve <وَالإطلاقاتي> Ve bu kullanımlar مُسْتَفِيدَةٌ ee, Ne demek mustafid? Bilmiyorum. Fada ne demek? <gülüyor> Taşmak. Ya e o zaman mustafid dediğimizde ne manaya gelir? Çokça böyle seneften çokça bize ne olmuştur? Bunlar nakıl olmuştur. Yani dolup taşma diyoruz ya o manada istifada yani böyle baya çok bir şekilde bu kullanım bize gelmiştir. Şimdi normalde Ehl-i Sünnet yani bu saydığımız bir önceki derste sıfatlarını zikrettiğimiz insanların grubun ismi Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Ama bunlara şu lafızlar da kullanılmış. Mesela Ehlül Eser. Yani kendine eseri demiş mesela. Eser nedir? Esere bağlı olan. Yani Allah ve Rasulünde Allah Rasulünden ve sahabesinden nakl olana bağlı olan manasında. ehl Hadis hadisle iştigal edip ve bununla amel eden. Taifetül Mansur'a zaten biliyorsunuz hani o ümmetimden sürekli bir taife hak üzerine kalacak dediği Taife Fırkay-i biliyorsunuz 72 Fırka hadisinden e, yola çıkaraktan. Ehlil ittiba, bunlar ittiba ehli olup iptida. İptida ile ittiba arasında fark ne? İbtida, yeni çıkarılan, ittiba var olana tabi olan demek. Bir de guraba var hani bu din garip başladı, garip e, bitecek. O garip olanlara ne olsun? Müjdeler olsun. Selef bunları kendi bu itilakatları yani bu isimleri kendisi için ne yapmıştır? Kendisi için kullanmıştır ve bu kullanımlar da bize ne olmuş? Bu kullanımlar da bize aktarılmıştır. Buradan yola çıkaraktan ne diyoruz? Buradan yola çıkaraktan diyoruz ki biz mesela örnek vereceğim bu konuda bu önemli bir konu çünkü. Adam hadisle iştigal ediyor diye ehli sünnet olur mu? olmaz öyle değil mi yani hadisçi mesela adam muhaddis hadis hadis ilmini çok iyi biliyor. Bu adam ehli sünnet olur mu? Bir insanın ehli sünnet olabilmesi için önce bu zikretmiş olduğumuz vasıfları kendinde barındırması lazım. Tamam mı? Şayet bunları kendinde barındırıyor ise eğer bir insan ehli sünnet böyle kendine ehli sünnet demese bile yani başka bir isim ben Müslümanım da dese bir adam. Ben işte insanım da dese bir adam. Bu vasıfları kendinde barındırıyorsa bir adam o nedir o? Ehl-i sünnettir. Şayet bu vasıfları barındırmıyorsa akşama kadar ortalıkta bağırıp çağırsa da ben ehli sünnetim. Bu adam kendine ehli sünnet demekle ehl sünnet olmaz. أَلَا عِبْرَةُ بِالتَّحَلِّ وَلَيْسَ بِالتَّسَمِّي Yani ibret nedir? Kâle alınan şey kişinin kendisiyle süslendiği şeydir. Yoksa kendini isimlendirdiği şey değildir. Öyle değil mi? Hırsız akşama kadar ben namusluyum dese, öyle değil mi? Zina yapan akşama kadar ben işte iffetliyim dese bunun hiçbir neyi yoktur? Hiçbir anlamı yoktur. Ancak iffetli kimdir? İffetli, iffetle muttası olan e, namuslu, namus ve şerefle muttasıf olan insandır. Ondan dolayı bugün ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Herkes kendine bu isimleri kullanıyor. E ben ehli sünnetim, ben hadis ehliyim, ben işte Fırqay-i Biz işte yani her cemaat, her kullu hizbin bima ladehi farihun. Her hizip kendi yanındakiyle ne yapıyor? Kendi yanındakiyle seviniyor ve kendine ehli i sünnet diyor. Biz insanların isimlendirmesine önem vermeyeceğiz. Bu vasıfları güzelce öğreneceğiz. Ehli sünnet demiş olduğumuz insanlar kimlerdir? Bu vasıfları kendinde barındıran her grup, her taife er-i sünnettir. Böyleünkü ne yapsın? Böyleünkü kendini başka bir isimle isimlendirmesinde ne yoktur? Başka bir isimle isimlendirmesinde bir beis söz konusu değildir. Buraya kadar anlaşılmayan? Buraya kadar sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet. Yeni konuya geçmeyelim. Burada ne yapalım? Burada duralım. Vaktü davana enel hamdülillahi rabbil âlemin.